Modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar Bu şarkıyı dinlerken herkes kendini Çok lüks bir asansörde hayal ediyordu Bizim ihtimalle İlerleyen dakikalarda modern sabahlar başlayacak sevgili dinleyiciler İnanın bana hiç böyle uyuz şeyler olmayacak Bu şarkıyla hayallere dalmış olanlar varsa Bunlardan özür diliyorum. Eyvallah. Çok güzel ses. Çok kuvvetli sesi var adamım. Çok kuvvetli sesi var. <gülüyor> Hayır illa bir şarkının çok hızlı olmasına gerek yok tam Ruhu bir yerinden yakalaması lazım Billy Ocean'ın yapamadığı şeyi belki sabah şu dakikalarında Elin Lenox -El -El yapar Vay Biz işleki veri radyo atıda Modern sabahlar Bo Modern sabahlar 8-6 dakika geçiyor saati modern sabahlar başladı. iyi kalpli insanlar hepinize günaydın. Pırıl pırıl bir gökyüzü olsaydı tepemizde iyi olacaktı ama hava o kadar soğuk değil. Bulutların arasında ara güneş görünüyor. Onlara denk getireceğiz hayatımıza. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Tunis'siz sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili severler. 2 Ekim 2012 yani 2 10 2012 Salı sabahında öyle 2 10 öyle kolay kolay denk gelen bir şey diye hatırladığım hatırladım kadarıyla. En son geçen yıl olmuştu o yüzden özel bir gün olduğunu aklınızda bulundurun. Ona göre hayatınızı planlayın. Bir şekilde yerinde özel bir gün 3 10 2012 yani 3 03 10-2012 O da en son geçen yıl olmuştu Bir telefonumuz varmış aklımızda Bir dinleyelim bakalım kim bizimle birlikte bu sabah Ne yapıyor nasıl bir macera yaşıyor Sadece siz yaşamıyorsunuz macerayı Herkes bir maceranın içinde Neler oluyor neler bitiyor öğrenmek için şimdi Hemen bir telefonumuza kulaklık verelim Günaydın efendim kimle görüşüyoruz Alo Alo kimle görüşüyoruz Sevgilinle seyirlerme ekliyor sevgilime. Alo, Şenol Bey. Bir bakalım kimim ben? İşte bildik Şenol Bey sizsiniz günaydın. Hey biz Sesimden tanı Sesimden beni tanımaya çalışıyordu. Tanıdım Şenol Bey size. Hey sadece sesimden tanımaya çalış. Kim onlar bilirim. İşte söylüyorum Şenol. Günaydın sevgilime Sesimi... Alo. Şenol Bey. Anladım ben sürprizinizi yani o kadar etkili değil sürpriz onu söylemeye çalışıyorum. Sürpriz olarak bakarım kime barancını acaba şevkili dinleyicilerimiz de tahmin etsinler lütfen. Onlar da anlamıştır Şenol Bey. Yeah, ben kendilerini sormaya bir... Alo! Son kararını söyler misin? Son karar. Şenol Günbayrak'la görüşüyoruz şu anda. Ama hangi Şenol? Şenol Günbayrak diyorum. Hayır. Alo! La. Ege, tanımadın mı? Ya ilk baştan beni tanımadın. Zaten helikopterin sesi geliyor arkadan. Nasıl tanımıyorum Şenol Bey? Ya lütfen artık bir espriyi de bu kadar uzatmayalım. Tamam. Günaydın, hoş geldiniz programımıza uzun zamandan sonra. <gülüyor> Seni nasıl kandırdım? Nemi, nereyi, nereyi kandırıyorsun? Hey ne der şimdi biz ne karşına çıktım ben de bir bu acaba kim olabilir diye seni Hiç mi aklına gelmiyor. Nasıl hiç aklına? Yani İlk baştan söyledim söyledi Bismillah Bey ben hiç, hiç tanımayacak değilim ben sizin sesiniz. Nasıl kandırdın beni ben? Tamam şey ama hiç anlamadım, hiç anlamadım, hakkıda hiç anlamadım. Nasıl şaşırdım ya? Aa, ay. <gülüyor> Valla şirirlerim olsun. Aylar, yıldır sonra ilk defa aradım hak edin şirirlerimi olsun. Şirirlerimi alt üst etmeye çalışıyorsun sevgilerim. Baba yemeyiz. Yemeyiz. yedin ama ben yemem. Şey günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Espinlerini yaptın mı? İngilizce, Türkçe, açıkçası, <gülüyor> İnternetten ne buldun sen? Ne diyorsun ya? İnternetten espinlerini buldun mu? Yeni espinlerini. Inter, internet bulmuyoruz ki bize söylüyorlar. bütün eşbililerle sevgi dinleyicilermişim sevgi diye şeyler appreciates diyor. Richard yarı yarıya yarı dengeler yarı yani. Yarı. <gülüyor> Buradan. Esprilerin yarısı oradan, yarısız da tabii ki Şevkili Şenol Gümbaynek'tan geliyorum. Ben sizi aylardır konuşmuyorum ben sizde. Eee aylardır konuşmuyorum. Zamanında artık nasıl konuştuysan, nasıl bir sürü şey esprileri bombardıman halinde verdiysek... ...artık hiç konuşmadık olmadan <gülüyor> da esprileri yapacak noktaya geldi. Şevkili'ye geliyorum canım benim, seni öpüyorum yanaklarından. Çok teşekkür ederim Şenol Bey biz de sizi öpüyoruz buradan. Biz deyken... <gülüyor> etlerim senin Yani işte bizde program olarak ben dinleyiciler adına da öpüyorum. Onlar Onlar gayet güzel bilirler misin? Onlar hiç merak etme. Ege'cim baba olmuşsun. Sana saygılar mı sunuyorum? Çok acı. güldün? Ne bileyim biz... Sen... Neye gülüyorsun ama? Ne saygı sunmak ne demek? Ne saygılar mı sunuyorum sana? Yanaklarında saygılar mı sunuyorum? Çok teşekkürler Şenol Bey, darısı sizin başınıza. <gülüyor> Bakalım artık Şevgir Ağabey'cim, var mı bir şeyler bana? Ne demek var? Bey? Yani var mı bekle işte bilirler var mı falan, anlaşıyor. Neyi anlayayım, neyi, ne anlayayım lan, anlamıyorum. <gülüyor> Şevgir Ağabey, çakallığına başladın gene İlk günden başladın çakallığına. Neyin ilk günden Şenol Bey? Nasıl neyin ilk günden? Neyin ilk günden, kaç gündür program yapıyoruz burada. Yani ilk günden başladın derken ne diyorsunuz yani? İlk konuşmuyor muyuz daha? İlk konuşuyoruz. Daha ne zaman konuşacağız daha? Nasıl, daha, ne, daha ne zaman konuşacağız? Daha ne demek yani? Ne demek yani? Yarın sefaha ne dersin dostum? Gene başlıyoruz Çenal Bey? gele başlayalım. Şöyle başlayalım. Espriler bende yaparız. Bir tane yorumlar alırız. Sen bana pas açıyorsun. Ben espriyi koyarım. Ne koyuyorsun espriyi? Bir espri duymadık biz kaç senedir konuşuyoruz senle. <gülüyor> Tabii bütün eşbirlerim çalındığı için bizim de koyacak eşbirmüş kervane ama şeyleri dinleyiciler hepimiz işlerini söylüyoruz ama kusura bakmasınlar bazılar kusura bakmasınlar bizim hala bir iki tane gizli eşbirmümüz var cebimizden çıkarmasınlar. Alo. Evet cümle yarım kaldı. He, duyuyor musun diye. Duyuyoruz ya şey, onu dinliyoruz tamam. Ee. Esprilerimizi çıkar başladı da maalesef çok iyi biliriz. Ehehehehehe <gülüyor> Dermuslarla diyorsun. Egeciğim sabah şimdi bu bir merhaba gibi olsun. Nereye merhaba oluyor, diye kendi kafanıza göre şey yapmayın Yani kendi kafanıza göre yapmayalım ama senin kafana göre de yapayacak programınızın zaten düşüşte olduğu belli. Nereden düşüşte? Herkes bizi çok özlemiyor. Herkes seni yani çok özledik ama özledik. Özledi. <gülüyor> Hep bunun işte sebaslarından çok özledik, çok özledik. İkinci gün derler ki bunu mu özledikler, bunu mu özledik dediler. Çöyle diyen olmadı bize Şeval gayet güzel bir programımız herkes çok beğeniyor. Herkes böyle bizim esprilerimize falan gülüyor. Senin esprilerine çok güldüler. Bir arkadaşım benim programınızı dinledi de çok gülmüş esprilerine. İşte yani onun yani çok çok gülmüş, çok rahatsız da olmuş yeter dedi. <gülüyor> Ne ne nasıl yani yeter yeter de artık bu rahatsızlık vermeye başladı lütfen de. E ben de şartlar müsaade olursa neden olur dedim. Siz programla ilgili şey arkadaşınızla mı konuştunuz? Ben de bir konuşaydınız ya size zahmet et. Yani. Evet. Yani onu da keşfediniz İzmir'deki günlerde. Şevgi'ye geçeyim. Şimdi vakit kaybetmedim. Reklam olur, bir şey olur. Ben şeyle biliyorum. Şevgi'ye geçeyim. O yüzden bana desteklenin lütfen diye alvarıyorum lütfen şarkıya geçirdim hani bunları yaşarmış ilk günden İlk gün falan diye şunu yani ilk günler bunu şey yapmıyorum yarına yavaş yavaş bir sistemini oturturuz sen de artık ne esprisini kendi yapıyorsun hangi esprisi bana yalvartıyarak yapıyorsun bildin aşağılara çok girmiyoruz tabii ki çocuk bir adamsın sonuçta her neyse işte şarkılara başla ilk günden başlaya şarkılara bak. Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. Radyo Atmurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler 8.26 oldu saatimiz. Salı sabahında Fahri Önç ve Oktay Demirci Stüdyoda hoş geldiniz efendim. Good morning. Hoş bulduk good morning. Dolu dolu bir gündemle karşınızdayız sevgili dinleyiciler ama benim dünden beri düşündüğüm bir şey var. Bunu ne abicim sor. Yani dün birkaç kişiyi arayabilirdim ama çok saçma olacaksın diye aramadım. Yani kimseyle de buluşma imkanım olmadı sen akşam bi, bir saatten sen sonra. Sen bir takıldığını kafana açıkla da iyi mi yapmışsın, kötü mü yapmışsın onu beraberce konuşalım. Yani ama bir kez daha kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Arayabileceğim insanlar vardı bana şu olayı bir anlatır mısın diye. Ama saçma olacak diye yani akşam akşam. Bu Alex. Şimdi. Hay Allah. E, Bilmediğimizi anla <gülüyor> Yani çok donanımlı olmadığımızı denizcilerimiz de az çok biliyor. Benim evet. zaten sıfır olduğumu biliyorlar ama Alex'in de Türkiye'nin futbolundaki en önemli yıldızlardan biri olduğunu bilecek kadar e, hayattayım. Evet. Yani çünkü spor sayfasını okumasan da her sonuçta bir olan Alex bir adam. değilsin ama yine de bunun evet. farkındasın yani. Yani bu adamı nasıl gö niye gönderiyorlar? Daha en son bir tane gol de attığını biliyorum. <gülüyor> en son bir tane de gol de atmıştı, evet. Geçtiğimiz hafta değil mi? Nereye atmıştı? Oğlum, Yabancı o kadar, bir takıma da atmıştı. O kadar bilecek kadar futbola hakim değilimdir. Yani bu en güzel adam değil miydi? Yani şey olarak futbolunu bilemem ama hmm. taraftar olarak seyretmekten zevk aldıkları Alex girince böyle bir gönülden rahatladıkları, yani Fenerbahçeli olmayanların da evet. Alex diyerek böyle galiba bir zamanlar Hacı da öyleymiş. Galatasaraylı olmayanlar da hmm. ama Alex biraz zevk daha oluyor. uzun soluklu olduğu için onun biraz daha böyle bir şeyi var. Ne derler? Kaç sezondur? Kaç evet. sezon oldu? 2004'ten beri var. Çok dedim. da sevilen bir, hakikaten sevilen de bir ya futbolcu. Sırf Fenerbahçeli olmasının da gerek yok. Evet, Futbolunu evet. başkası da seyrediyor. Fenerbahçe evet. maçını Sen seyredelim. Futbolu da değil sadece. Diğer e, taraftan futbol dışında da sevilen Senin, bir adam. He, ha, adam bir şey de var. Adamın çok, dibi dedik. Bir pisliğini de. görmedik değil mi? Yani böyle Hı, hani yok, star yok. futbolcu olur, Amerika'ya kavga çıkarır, bir şey yapar, ters laf eder, milleti galeye yanına Öyle bir şey de yok. Bir Sevimli de bir adamdı anladığım kadarıyla. Evet. Ne no, oldu? Bana so, sorsalar... Son sen, kafana takılan <gülüyor> no cümle abi? Yani no tamam oldu. buraya kadar her şey doğru. Bana sorsalar... Ege Bey buyurun efendim sizin kararlarınıza güveniyoruz. Bu Alex'i yollayalım mı? Deseler hmm. ben, Manyak mısın sen niye? Daha son maçta <gülüyor> gol attı diyecek. <gülüyor> Ale, Ale, Alex'i yollayalım evet. ya herkesin en sevdiği adam derim. Hiç futbol bilmediğim hmm. için ama futbol bilenler gitmesini... ...çok gerekli mi görüyorlardı onu ben anlamadım. Ya futbol bilenler de demeyelim ona da... ...ne diyelim Oktay? Ee... Ya ne ne deneceğini bilmiyorum. Bilirdin bana güzel güzel anlatması lazım... ...bağırmadan. Şimdi bunu... Veya bağırarak yani ben... ...çünkü bağırmadan anlayamayacağım... ...galiba bu konuyu. Bunu güzel güzel... ...bilen var mı? Onu bilmiyorum ya. Çünkü böyle dün akşam... E, ...televizyona bakma imkanım... ...oldu benim. Birazcık. Yani herkes bir tahminler... ...bir olasılıklar, bir şeyler böyle bir futbol bu kadar bir, da bir komplerumlandırrca falan bir şey dedi, o diyor. bunu yaptıysa o zaman heykeli iki hafta önce açıldıysa heykeline işte başkan niye gelmedi heykelin açılışına gitmemiş Çünkü başkan ben de hep dün öğrendim bunları yani bu tip şeyler var sorular var ortada şimdi bir sürü bir sürü soru olunca da senin aradığın net soruya bir cevap beklemek hayalperestlik olur yani şimdi futbol konusu açıldığı zaman bir daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz biraz temkinli yaklaşmak lazım şimdi Fenerbahçeli Evet. Bir dinleyicimiz bize durumu özetlesin desek şeyse bir hani biraz olabilir. sinirliyse eğer dünkü gelişmeler karşısında biz bir, de araya kaynarız. Yani Dün, Dün Alex haberini mesela Alex önünde verdi diye ee, bir kanala tepki yağdı da ben biliyorum. Alex önünde verdi. Anay eder gibi bu, mi? Veriyorsunuz haberi. Ha, evet, evet. Yani bir şeyi biliyorsun taraftar çok seviyor. Tabi canım taraftar evinliğinde toplandı de, zaten. Heykeli diken de taraftar galiba. Evet evet taraftarlar böyle. Bu da çok sık gördüğümüz bir şey değil. Dinleyicilerimizden bir yorum alalım da yani şey platformu gibi değil de gitmeli miydi kalmalı mıydı diye. Niye gitti diye birisi bir özetleyebilirse. Günaydın efendim. Merhabalar efendim ben sadece niye gittiğini değil çok sinirli olduğum bir konuyu anlatacağım size ile ilgili. İsminizi alalım mı öncesi? İrem Hanım. Ar, evet. İrem Hanım buyurun. Yani ben de Galatasaraylı olarak bu Hadin'in, Tafalel'in bunların bir heykellerini dikmedik. Bu Alex'e ne olmuş yani kimmiş ya? Yani adamı da havalandırdılar böyle oynamıyordu zaten bir havalar böyle bir. İrem Hanım o başka bir şey. Şimdi biz onu konuşmuyoruz ki <gülüyor> hangi futbolcunun heykel dikilsin konuşmuyoruz ki. o başka, başka bir takdir hakkı yani. Ama şöyle bir şey var adam yabancı basına verdiği açıklamada niye bunlar benim heykelimi dikti ya anlamadım falan diyor yani. Tamam o da tamam, başka o da, bir şey. O da, yani, o da ayrı bir konu. O yani, da Biz da onları ayrı konuşmuyoruz. Bir konu. Birbirinden <gülüyor> ayrı çok konular var dünyamızda. İki <gülüyor> tane sizin fesimde <bizimle> paylaştınız. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. İçi, olmuş, i̇çinde Alex ismi geçiyor. Ama yani biz onu <gülüyor> konuşmuyoruz. İyi peki tamam. İçime delt olmuştu söylemek istedim sadece. Peki efendim tamam. çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Evet şimdi tabii ki bütün bunlar hep... Herkes derdini anlatacak diye bir kayda yok. Yani biz de şu anda... Alex'in durumunu bir daha şey yapalım diye yetkili ağızlardan. Ya bir hani. daha apar topar gitmesin. Ne demek ya? Bu çocuk şey... çocukları var Alex'in. Kaç tane çocuğu vardı? İki tane, tane çocuğu tane. var. Bir de onlar da şey. Onlar okula falan gitmiyor mu? Nasıl gidip... olacak? Ben kafama bunlar da takıldı ya. Hayır Yazık onlar adam... burada büyüdükleri için Brezilya'ya gidince şey diyorlarmış. Hadi eve gidelim diye. Yani Ama o da, nokta durum da var tabii. O hakikaten çok acıklı bir durum. 8 yıldır yani. burada kaç yaşı? 8 Sekiz buçuk yıldır buradaymış. Kaç yaşında? Erillio ufaklık pek çok çocuğu olduğunu ben biliyorum. Brezilya'ya dönmek zorunda mıydı? Üç çocuğu var bildiğim kadarıyla. Üç çocuğu çocuğu var. Brezilya'ya dönmek zorunda mıydı derken? Yani burada takılsaydı baba ocağı sonuçta. Heykeli. Yani benim bir yerde heykelim olsa, evet ben heykelim oldu Başka yerde, yerde yaşamazdım herhalde. Şöyle demiş. Canım sen heykeli ölünden ayrılmazdın. İkide bir etrafında donar. Ya <gülüyor> bütün buluşmalarımı orada yapardım. Vallahi çok Saat 6'da şöyle bir tweet atmış kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler demiş. Yani, bir de bir olgunlukta yazılmış da evet, bir mesaj. Tam yani. yakışır bir e, ifade bu. Ama tabii yani dediğim gibi ya, pek çok soru, pek çok yanıtsız kalmış şey var. O yüzden de... Bir Twitter'dan soralım. Neden olduğunu bilen varsa oradan bir makul cevap. İşte belki teknikti. Ben böyle bir şeyler duydum da. Ne? Anlamıyorum şeyi yani. İşte e, hocanın oyun anlayışına uygun değil falan i̇şte Aykut filan. Akı kocaman da şey falan diyor işte bir taraftan. Ee Alex'in de yaşı geldi geçiyor artık yani sistemimize uygun biraz daha bir değişiklik yapmamız lazım bunu adım adım yap. Onu da ben anlamadım adım adım yapacağız adım adım yapacağız. İlk olarak Alex'ten başladı mı ne oldu? Başka oyuncular da bir taraftan geldi. Benim anladığı kadarıyla Fenerbahçe taraftarı kızgın bu duruma. Tabi tabi kızgın. Kızgın değil mi yani şey tabii, tabii. hocamız zorlukunu yapmıştır yazar. diyen de vardır elbette ama evet, evet. böyle bir duygusal şey de var. Neyse önümüzdeki günlerde zaten başka bir şey konuşmayacağımız için. O zaman ben yeminli tweet atıyorum. <gülüyor> Alex neden gitti vallaha bilmiyoruz diye. Evet tabi canım. Ya yani Ziyar... böyle bir. Ama şey vallaha bilen varsa bize cevap yazsın. Yani tamam. tabii ki orada şey de yazabilirler de derdimiz o değil. Tepkisini şeyini twitter üstünden yeni üstünden tepki <gülüyor> almayalım. Ee, böyle başka konuşacak bir konusu yok bence. Da, elgisi, ee, ama bizim biliyorsun e, bizim bir yıllar önceki bir futbol konuşması e, senin şöyle bir 12 kaç sene önceydi Fatih terim'in e, yerine kim gelsin diye bir konuşma ile biliyorsun beşerlerle geliyorlar. O, o zaman o zaman Twitter de yok tabii ki. Yoktu tabii. Şimdi ama o yüzden zaten o bir tecrübe oldu futbol ama, konusunda bazı insanların e, hassas, bünyesi diye, hassas bünyesi var. Hassas bünyesi var ve mantık kısmını geri çekiyorlar. O yüzden biraz daha temkinli konuşuyoruz ama bir de olay çok sıcak şu anda. Hakikaten çok sıcak. Ee, keşke birimiz Fenerbahçeli olsaydı da böyle bir içeriden. Benim mesela arkadaşım vardı öyle. Ali Koç mu? içeriden bilgi veren adam vardı. Nasıl alıyorduk bile. Orada o şunu şöyle yaptılar falan diye. İşte dün onu arayabilirdim de saçma olacaktı bana bu Alex olayı... Onu ama şeydi. Onu da sinir asabı bozuk olabilir. O hala içeride mi? Yani içeride mi derken? İçeriden bilgiler veriyor. Ya şimdi içinde. mesela şöyle bir şey var. Alex haklı, Aykut Kocaman haklı diye bir anket yapılmış. Ya doğrusu bir anket yapılmış. Hangisi haklı diye. Toplayınca yüz ediyor. Ama yani <gülüyor> İkisi de haklı olabilir, ikisi de haksız olabilir. Hı. Değişik onlar. Yani ya. garip bir durum bu. Ama yani e, şimdilik bu anket sonucu, bilmiyorum anket sorusu yanlış mı? Ona rağmen sonucunun ödevi var mı? Yüzde 68 Alex haklıymış. E çünkü bütün bu, bu, bu, bu haberlere var, girdiğin bilmiyorum. zaman e, şey ortamlarda altında bir tane muhakkak şey oluyor soruyor. Anketimize kadın, sizce hangisi haklı? Aykut Kocaman haklı. Ya da şey işte Aykut Kocaman gönderdi durumu var ya. Hı hı. Sizce yaptığı doğru mu? Evet doğru. Hayır kesinlikle katılmıyorum. Bu şekilde anketler her tarafta var. Valla e, dün ben televizyonda gördüm Alex'in pencereden e, taraftarlarla buluşmasını. Bu tweetinden sonra taraftarlar Alex'in evine gitmişler. Ee, sevgi gösterisinde bulunmuş taraftar, ee, Galatasaray ve Beşiktaş taraflarının da olması dikkat çekmiş burada. Ondan Feşti sonra. diyorum ya. Fenere tek... futbolcu öyle bir şey işte. Fenere teknik direktör ol sözlerini Alex daha sonra yanıtını vermiş yani bu kadar da. <gülüyor> ve de Türkçe açıklama yaptı dün pencerede. Yani Türkçe konuştu. Ya o kadar öğrendi mi Türkçe? Yani ben ilk defa duydum evet, Alex'in Türkçe konuştuğunu. de biraz şakır şakır öğrenir yani. Konuşmuyor diyorlardı. hatta eleştiriyorlar Bu arada yeminli tweetimize. E... Yeminli olduğu için konudan bağımsız olarak... <gülüyor> ...yeminli tweet'in telif haklarını alın bence diye bir yorum geldi... ...Onur Bey'den. Ee, ondan sonra başka... Yeminli tweetçilik. Yeminli tweetçilik diye bir şey... ...ondan sonra konuyla ilgili tweetler gelince ben sizi bilgilendireceğim. Hiç siz şey yapmayın. Peki yani bir de başka şu anda Türk futbolunda Yıldız isimimiz var mı? Yani ben mesela Alex'in ismi biliyorum da... ...başka böyle anılan... ...bu kadar çok gazetelerde görülen... Yok galiba değil mi? Yani ya. Ya de... yok yani sonuçta hani var dedi. Yani ben hiç futbolunu bilmiyorum. Şöyle oynar, böyle oynar onu bilmiyorum ama gazetelerde yani değilim. mesela sen Spor çünkü o sayfasını en son... açmayan bir adam olarak en çok gördüğüm futbolcu Alex ondan Alex. önce de sen zaten Rekazi'de kaldığın için. Rekazi'de kaldım. Bir ben esas benim aklımda kalan futbolcu Rumeni yıllardır. Yeterli yeter. <gülüyor> ee, Çağrı Bey şey demiş. Brezilya'lara karşı. Yok Rumeni Şuma Demiştim, o da çok sevilen mi? bir adam değil mi? O da çok iyiydi maşallah o da hakikaten ama o 2-3 sezon kaldı. 3 sezon falan kaldı. 2 sezon mu kaldı Oktay? 3 sezon. Olur mu canım o televizyon kaç kere değişti ya modeli? Hepsinde bütün reklamlarında oynadı şu mu Doğru. Yani o kaç bakayım 2 senede o model çıktı. Sonra TV'de ondan sonra 4 sene falan kaldı ben o televizyon hesabıma göre. Bir Alex değil lafına ben çok üzüldüm. Hiç kullanmadım ama çok hoşuma giden bir laftı. Kim etti o lafı onun tarihini bilmiyorum. Tabii çok güzel falan da. Anonim ya o. Anonim an anonim. Ama birisi bir spor programında tabii tabii, büyük edil, edilen büyük ihtimalle Edilen bir laf da sonra e, çıktı o. Ona da bakalım. Ona da ona bakalım. Da Brezilyalara karşı ön yargı var demiş Çağrı Bey. E, Aykut geldiğinden beri Brezilyalılar gönderildi demiş. Baroni de gidicidir demiş. Bak mesela Baroni hiç. <gülüyor> Peki onu çok şey yapamadı. Baroni, o da sen, şey ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Brezilyalılara karşı ön yargı diye bir şey zannetmiyorum ama belki bir hem hemşer, hemşericilik mi biz, yani? bize, buna hemşericilik de denmez ne, ne, ne o yani biz burada Brezilyalıları hiç sevmeyiz. Hayır yani evet. hemşerisini almak mı? Brezilyalıların toptan bir oyun anlayışı mı var? Öyle bir şey mi acaba? Brezilyalı futbolcu ne bileyim şöyle oynar bize böyle oynayan lazım falan gibi. Onları küçükken aşılıyorlarmış. Nefret suçu mu acaba? El veriyorlarmış. Onlar hep o şekilde oynamak zorundaymış. Çok karıştı kafamız. Karakter olarak dengeleyebilecek teknik adam gerektiği demiş Zeynep Hanım. Ama adamı harcadıkları kesin. 8 yıllık kaptan böyle gönderilmemeliydi demiş. Ha bir de kaptan değil mi? Yani o da ayrı bir şey. Kaptan bu arada Volkan olmuş sevgili dinleyiciler. Herhalde zaten. Fenerbahçeliler çoktan biliyorlardır da. E, durumu. Ben bu sabah radyodan dinlediğim bilgiyi vereyim. Rıdvan Dilmen etmiş o lafı. Ne demiş? Bir Alex değil. Hadi ya. He, o yüzden tabii. Lafı eden de popüler olduğu için bu kadar şey oldu. Bir Alex değil lafını Rıdvan, Rıdvan Dilmen etmiş bir e, teoriye göre. E, ondan sonra Aykut kocaman bir yanlış yapmış diyorlar diye e, genelde. Yani ne, neden olduğuna dair tam Peki bir şey yok. yok. Tam bir şey yok. Hani şu haklı bu haklı gitmemeliydi falan o görüşler Belki var. Belki de ama. futbol dışı bir hadise tamamen. Ha o da olabilir. Futbol dışı bir hadise. Yani illa birisi teknik direktör birisi de şey olacak. Acaba heykel mi şey oldu ya? Ona heykel dikittiler ya oradan bir galiba Heykel hiç dikilmeseydi böyle bir şey olmayacak mıydı acaba? Karışık ama bol bol konuşacağız bunları herhalde önümüzdeki günlerde. Youtube artık Türkçe. nerede Türkçe? nereye bakın. vallahi vallaha <gülüyor> vallaha valla diyerek. <gülüyor> kombo valla'ya girdi. Yeminli <gülüyor> tweetten Yeminlik sonra. Oldu. <gülüyor> Yeminli radyocu Aziz Ege Kayacan. <gülüyor> YouTube.com.tr adresinde Türkçe e, artık bulunabilecek sevgili dinleyiciler. YouTube'u. E, müjdeyi veren YouTube ürün direktörü Matthew. Matthew Bey. Hı -hı. Ben Bana da derler Matthew demiş. E, daha <gülüyor> lokal ve kendilerine hitap eden videoları bulabileceğini. Neymiş bize hitap eden video Matthew yani, Bey? Işte, lokal videolar dediğin şey falan mı? mı? Artizini ararla. O... <gülüyor> ne herhalde pazardayla <gülüyor> o kırmızı başlıklı kız hikayesini anlatan baba çocuk. Ya onu izlemedim. İzlemediniz mi? Aa, bana tabii. en son sen kedi videosu izlettiğin için. Hakikaten <gülüyor> ben Ama 5 sene geriden geliyorum ama çok, geçen gün, çok güzel oluyor ya. Geçen gün şöyle elim gitti ama yap, yapmayayım ya ben onun seviyesine inmeyeyim dedim. <gülüyor> kedi resmi buldum bir tane. Oktay buna bayılır diye neredeyse gönderecektim. Ya ne kadar güzel kediler var. Niye öyle şey yapıyorsun hemen? Neyse YouTube'da bundan sonra öyle bakacağız. Ondan sonra da yarın dünya yürüyüş günü biliyorsunuz. Bununla ilgili... O, biber gazına doyacağız mı? Nedir <gülüyor> dünya yürüyüş gününde? Bunun Hadi da bakalım bir yürüyün. <gülüyor> Bununla ilgili etkinlikler var. Hocam Ondan nerede yürüyoruz? Yürüyün Aa. istediğiniz yerde yürüyün. Yanınıza limonunuzu alın sonra gözünüze sıkacaksınız süreceksiniz böyle. Süreceksin, sıkmayacaksın. Ki, o senin dedin, gözü parlatır. Ya yani Kalanlarıyla da saçına güzel bir şekil verebilirsin. Şekil verebiliriz hakikaten. Fiziksel öneme daha doğrusu fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için e, alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenler falan mı Evet, herkesi şey kapatıyor. Ama yürüyen merdivenlerden inişi de yasaklasınlar. Orada inerken insan yürüyen merdiven inen yürüm... inenlere bıçak çekilecek mi zaten? Var. Hayır. <gülüyor> diye Yürüyen Hayır. merdiven, yürümediği zaman ve sen o yürüyen merdivende inmeye çalıştığın zaman çok tehlikeli. Başın dönüyor. Başın dönüyor. O çizgiler bir. O çizgiler var. Şaşı bak, şaşı, çok fena oluyor. Bir de büyük. O merdivenler normal şey daha, daha büyük. Basamaklar ya. daha ha. Yüksek, yüksek yani. Peki Dünya Yürüyüş Günü'nde işte bebek arabası olanlar engelliler falan bugün sizin gününüz değil diye 15 onlar, dakika ya. 15 dakika. 15 dakika yürüyen merdivenler durdurulacakmış. Yani, Allah ver de tam biz üstündeyken durmayayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun yaptığımıza göre. Bakayım Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı ortaklaşa Altın Park'ta açık hava etkinlikleri düzenleyecekmiş. Yalnız yarın yağmurlu onu ben söylemeyi unuttum. Yarın da mı yağmurlu? Ya yarın da yağmurlu. Bugün de mi yağmurlu? Bugün. Bugün herhalde yağmurlu. Ege'ciğim ben bu hastası ya? mıyım yağmurlukla geziyorum? Hayır dengem mi bozuldu? Fizikolojikman sıkıntılarım mı var? O da doğru. He? O da doğru ya ben hiç öyle düşünmemiştim. Çünkü benim bir tane deli abimiz vardı bizim Muharrem abi. O hep yağmurlukla dolayışırdı sinirleri bozuk olduğu için. O <gülüyor> zaman bir reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından da neşemizi bulalım. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tünel modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Macera dolu salı sabahında, Oktay Demirci ve Fahri Üncür herhalde az önce yeni bir anıyla, yani <gülüyor> hayatlarını çaldı. Valla anı değil de anlatır mısın? E, gıybet üstündeydi, gıybet ettik, e, gıybet bulduk değil mi Oktay? Yani hakikaten gıybet, gıybeti, gıybeti açtı. Gıybet, gıybete açtı. Niye gelmedin sen? Valla çok, çok. Ne bileyim anılarınızı baş başa yaşamayı seviyorsunuz. Belki ya, gidip Güvenlik Caddesi'nde ya Oktay'cım sabah sabah bir döner yiyip mi gelsek derdiniz diye düşündüm. Ya valla yer. Sen ya. bunu ya, yapmıyordun ya bir süredir bu mağdur. Hakkı, mağduru, mağdur mağdur. Tekrar mağduru oynamaya başladı sevgili Bir süredir yayında değildik ben mağduriyetimi ifade edecek insan bulamıyordum. Şimdi dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Derdimi söyleyecek. Ne belki Eve gidip bürgeyi mi anlat Allah sizi hep alışmaya beraber gidiyorlar. Bürge, saçmalama falan derkesin. E işte saçmalama öyle. Ege yine mağduru oynama. Benim bu tip dertlerimi falan... dertlerimi sadece dinleyicilerimizin neden <gülüyor> kabul ettiğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Belki onlar da aman gene başladı sızlanmayı diye kapatıyorlardır. Yok redden. yok kapatmıyorlardır şey da, yok ya. O... Yok yok yok sen kendini haksızlık ediyorsun Ege. Şeyin bebeği oldu, de bebeği çok bebeği. sevdiğimi biliyorsunuz gıybete de çağırmıyorsunuz. Ege gel Ebeği... yani gıybet var diye bağırsanız şuradan bardık abi içeriden. İçeriden vallahi sesli sesli ben bayağı tweet bir Tweet mi atsaydık sana aramızda 10 metre varken? O da olabilirdi. Valla ya tweet atacaksın ya bu adama başka ne atılıyor doktay? Mesaj atılabilir. Mesaj atılabilir doğru. Neyse birazcık şey bahsedelim bunlar falanlar filanlar aydan dört dönüm arsa aldılar kim aldı aman beniz hop bilmem ne derken. Aydan da de alınacak artık dönüm olarak alınmasın bari ya oraya özgü başka bir şey oraya mi? özgü başka bir şey derken. Kraterlerle şey olsun yani. Mesela güzel. dönümün dokuzda birine Arkadaşlar, bir şey mi Anında Neil Armstrong dedem önümüş, bak bu kraterden buraya kadar şey demiş. Dedem istememiş traktör almış diye böyle bir anı olmayacak mı? Hemen dört dönümde girişilmesi. Olur mu? Her iki büyüklüğü... krater arası. Olur mu? Her kraterin büyüklüğü ayrı. Arkadaşlar hepimizin krateri aynı olmayabilir. Orada birisi olacak işte o krater, dağları gösterecek. Vuhuu. woohoo. Vuhuu. Sorduğunuz mutfağa <gülüyor> niye gelmedin? <gülüyor> niye canım çok güzel. Hoş sohbetler adlı köşemiz var bizim yani canım yayın dışı <gülüyor> köşe yapmak yasak <gülüyor> yayın dışı. İstediğin yayın kadar dışı... istediğin kadar yasakla merdiven altına iner yayın dışı yayın mi? dışı köşe yaparlar <gülüyor> merdiven altlarında yayın dışı sadece tiplemez izin var yani çünkü en güzel tiplemeler öyle çıkıyor daha diğeri gelmedi ama e, önümüzdeki Aa. günlerde dinleyicilerimize müjdeleyelim fahiroğlu'nun Türkiye'nin ilk alkoliyi tiplemesi <gülüyor> <gülüyor> oktay demirci'nin Türkiye'nin ilkleri diye köşesi var <gülüyor> Türkiye'ye alkolizmi getirmiş adam var <gülüyor> Türkiye'nin ilk alkoliyi var çok çok güzel anılar var ya orada ve de oktay demirci'nin de ankara'dan İstanbul'a çalışmaya <gülüyor> giden adam tiplemesi. <gülüyor> İstanbul'lu İstanbul Ama Ankara'dan İstanbul'a gitmiş adam benim gözümde öyle canlandı. Doğuma büyüme İstanbul değil de sonradan İstanbul'da olan adam tiplemesi. Ama onun evet. için Oktay'ın takım elbiseyle radyoya gelmesi gerektiğinden. Evet ya. Takım elbise giydiğim zaman sonra bir kere mesela sivilken yaptım. Hiç olmadı. Olmadı. Hiç. Sende de öyle bir şey var mı Fahim? Mesela illa sarhoşken Türkiye'nin ilk alkolini yapma şey havaya giriyor musun falan pide, ya, ya. gibi. Pide yemem yeterli oluyor. Pide mi? E, abi, genelde pide yerken böyle şeyler. <gülüyor> Beni böyle yani bazı şeyler tetikler ya insanı. ben de pide Bir yerken... De kıymalı pide efendim. Teşekkür ederim. Sadece onu mı tetikliyor? O, yani şimdilik gördüğüm kadarıyla. Yani şimdilik sadece bir ya, gazodikler... tiplemesine mi tetikliyor Yani mi? şu anda onu tetikledi. Hani bir daha bir yiyeceğimiz olur. Ona göre başka şeylerde birbirini tetikler diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler benimse hiçbir şeyim yok. Nasıl yok ya? Ne mu? bir anım var. Rasim Ozan Kütahyalı taklidin dillere destan senin. Teşekkür Hala ederim. konuşuluyor. Hala ki geçen haftadan bu yana senin bir tiplemen konuşuluyorsa bayağı iyi. İyidir. i̇yidir yani. Yani. Bayağı bayağı iyi. Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ümit Özat cevap verdi. Seni duysa yine Ümit Özat cevap verdi. O derece gerçekçiydi yani. yani senin yaptığın Hatta şey. sen bir gün Ümit Özat'ı işletsene telefonda. Ben kendisi. Yap yap hadi yap. Ege yap. Hiçbir şey almak istemiyorum. <gülüyor> ne, ne dedi Rasim Olsan Kütahyalı'ya? Bak nasıl da merak dedi. Hatırlamıyorum bir, yani o cevap verdi. Kendi, o tam kendisidir diyen, diyen olsun. Dedi, kendi diyen kendi şey. olur. Gibi mi? bir şeydi yani çok net hatırlamıyorum. Yani, yani işte o Ümit Özat kafası style tipi bir şeyle cevap verildi. Alçası. Katie Holmes kızı Suri çok özür dilerim. Bitmiş miydi Fahir seni? Yeterli, Peki. bitti. Alçı kapısı style <gülüyor> diye tamamlayacaktı herhalde. Onu <gülüyor> Oktay oklasın. tamamladı, sağ olsun. Kate Holmes Suri'yle beraber alışverişlere çıktı biliyorsunuz. E, artık kızıyla beraber. Genç... Dul diyelim. Geç, dul, evet. single, single, single diye map. geçer. New York'un altını üstüne getirmiş. Aynı zamanda bir de e, Suri'nin bir arkadaşıyla beraber. Arkadaşlar, e, tabii canım bizim Alin'le bir onlar. Devre olduklarına göre artık arkadaş dolaşmaları başlamıştır. Suri Alin'le bir mi? Alin Suri'yi yer. Teke tekte mi? Teke tekte. birebir de yani yer. Bence. Ee, onun dışında şeyin bebeği oldu. Bebeğe Neydi kızın belki. adı It'deki e. kızın adı? E.T'deki, Drew, Drew Barrymore. Drew Barrymore'un Barrymore kız, kızı mi oldu? oldu. Evet. Ay. Oktay Demirci 2012 yılında Drew Barrymore'u <gülüyor> E.T ile hatırlayan sanatçımız <gülüyor> olarak da... E, Karıhtan bir geç, geç, geç. yaprak. yerine öbür gün bir yarışmada geçebilir. <gülüyor> Onu benim hakkımda bir şey sordukları zaman lütfen biliniz. Drew Barrymore'u nereden tanıyordur Oktay Demirci diye. Onu da yapıştırırsınız cevabı. Onun da kızı oldu. Oli, Olive tipi bir isim koydular. Olive. Ee, Hı enteresan olay, isim olay. koymayan ünlüsünüz diye bir mektup gitmiş muhtarlıktan. Ne biçim ünlüsünüz? Ne kadar düz bir isim koydunuz Hakikaten, diye. Hollywood Belediyesi şey olmuş. Bakalım şimdi kayıtlara ne tip bir isim geçecek. Gene bir ünlümüz oldu falan diyor. Hemen SSK şeyini vatandaşlık numarasını sağlık ocağına bildirmeleri gerekiyor bir şey durumuna düştük ya. Siz yaptırdınız mı senin? Kaçak bir, bebek kullanımı çıkardınız Hakikaten ya şey gibi kaçak bebek kullanan tam o duruma düştük. Yalnız niye onun seri numarasını vermiyorsunuz bize falan. Ya tamam vereceğiz size koşturuyoruz. Zaten 20 falan. günlük neyini vereceğim ya? Allah Allah şey durumuna düştük. Yurt dışından getip pasaporta işletmemişiz gibi bir şey oldu çocuğu. 100 dolar veriyorsun pasaporta işletmek için bebeğe. Bu haber bedava oldu başına. da çok meşakkatli bebek, oldu Bebek başına. Yaptırdınız, aldınız mı Rufus Cüzdan'ı Ege? Aldık, kendimize kaydettirdik. Yani bir şey, bir şey soracağım. soracağım ya. Ona niye fotoğraf, ya yapıştırsan, yapıştırt bir tane. Hoşçalaya şey geçiyor. Resmi belgede <gülüyor> saateciliğe giren. Hoşçak yapış yapıştır... bir espri olabilir ama bizim <gülüyor> Nasıl, yapıştırtılmıyor mu Rufus Cüzdan'a fotoğraf? 16 yaşından sonra ya. ya Önce kadar... yapıştıramıyor musun, yasak mı? Merdiven altına iner abi yasak olursa. Nasıl ya 16 yaşından önce hiç mi yapıştırılmıyor? Sen kendi nüfus cüzdanını hatırla. Ama bizim canım bizim biz yoktu ki. ben de askerlik mi? kısmı bile vardı. Cüzdan mıydı? Evet. Arapçaydı senin değil mi? 1341 diye görünüyordu. <gülüyor> ya şu ya. kalın cüzdanlar var ya. Sende yok muydu <gülüyor> onun? Benim vardı ondan. Ondan ben bilmem kaç sene liseye kadar ondan kullandım. <gülüyor> Vay ürünün hayatından gerçek kesit. Ler. Ve de arkasında Geri. mesela herkes ben şey diyeyim. der ya doğum saati nereden biliyorsun hani annesine babasına benim orada doğum saatim 9-15 olarak ufacık yazıyor. Ufacın nerede kullanıyordun sen ya? Nasıl onu böyle <gülüyor> şey yapıyorlardı kuşağıma bağlıyorlardı. Ha bildin. 12 Eylül'de. Ha, 12 Eylül'de. Ha, 12 Eylül'de. Hayır, gerçekten ondan mı vardı Sağlık karnesi olmasın o senin dediğin Fahir? Bence Olsun bir şey de değil, yanlış hatırlıyorum. Allah olmasın. belamı versin yemin ediyorum Büyük ya. Büyük yemin verdiğine göre Büyük yemin doğru. veriyorum ya. Ciddi söylüyorum arkasında askerlik sayfası var sayfa sayfa Allah neler neler Başarıların neler. mı tabii başarıların ileride gösterdiğim başarılarım <gülüyor> o zamandan belliydi zaten <gülüyor> Sen ne soruyordun bana e, fotoğraf bizim hiç fotoğrafımız o kadar yaygın bir şey değildi ki ya. Biz çocuk ya fotoğraf yani oraya yapıştırılacak kadar olmayabilir. Yani 18'e kadar önem. Hayır şeyin üstüne o, şimdi yasak mı? Onu ben bilmiyorum. Kaplama var ya. Ha. Onun üstüne bir şey koyabilirim. Ha şey yapıştırıcı şey ya. Kaplama dediğim PVC'nin üstüne mi? PVC'nin üstüne olur bence. Ama belki de şey derler nüfus müdürlüğünde. Bu yaşta çocuğun tipi çok hızlı değişir. İsterseniz oraya e, fotoğraf yerine bir avatar koyun. O da olabilir. Böyle bir şey doğru. Ne kadar olabilir. saçma bir şey nüfus izanı ya. Aslında nüfus yüzdelimizde şey Daha o saçma bir şey yok galiba nüfus yüzdelinden ne kadar galiba? TBET şey oktay TBET vallahi bak git ağzını yıka sonra ne, ne kadar ne abi ne şey var ha bir de dayılanıyor ha ne var ya nüfus yüzdelinin ne şey var ne nedir yani e, muhaber almak için Gebete dışında nerede kullanıyorsun şey, <gülüyor> nüfus yüzdelere cüzdanını... gidiyorsun mesela ne mutlara gidiyorsun mutlara ismi mutlara gider söyleyeyim. şey var mı şey alacaksın diyelim ne derler sadece Gebete için var Gebete yok canım bir de o da işte senin sen olduğunu göstermek için var. O nüfus cüzdanı kullanılmadığı zaman benim geçen yıl başıma gelen şey oluyor. Siz siz değilsiniz. Dolandırıcılık. Siz ha. siz misiniz? Siz siz misiniz? Siz siz değilseniz siz kimsiniz? Durumu için. Ha, senin siz sizsiniz. Siz sizsiniz. Bir operatörün senin evet. adını ne aldığı ikinci telefondan bahsediyorsun değil mi? Ne oldu? Onun sonucunu da açıklamadın Sonucu ya. Sonucu şey oldu. Avukatım beni aradı. Davam Hı -hı. Yalova'da berat, açılıyormuş. Beraat etmiş. Yalova'nın nesi meşhur? <gülüyor> Yalova'nın kaymakamıydı eskiden. Eskiden kaymakamıydı. Evet. Şimdi yok artık. Hiçbir meşhur şey yok mu? Yalova'nın pişman yesin mi? Şu kestane şekerleri şu Yok canım Yalova kestane şekerleri yok. O... Belki mahkeme için Yalova'ya gideceğiz. Feribot. Bu şu adamlar beni ben. mahtu, mağdur ettiler. Sen maddi manevi tazminat davası açtın mı? Dün konuşuldu o konu. Nerede? Denk geldi. Bizim Aile de mi? Şey dediler bana yol gösterdiler. Bu adam mağdur oldu falan diyerek şey yapabilirsin. Beni mağdur ettiler. Çünkü ben karın dışında birisine telefon almış gibi göründüm. Bu senin dostun mu var diye karın bana küstü falan diyebilirsin oradan Ayla, şey nüfus hızlarını gösterdikten sonra bütün bu dertlerini anlatabilirsin bence Türkiye'de kime anlatacağım bu derdin ya mahkemede mahkeme hakime. anlat bakalım, mahkeme. Doğrusu, anlat bakalım karakolda diyecek? bunları anlatacağım. mahkemede şaşayacağım <gülüyor> evet bir Hoş. bakalım bana öğretmen. da Türkiye yazacak mı hemen geç Amerika'da bir öğretmen ee, de de Dana Jump parantezinde 43. İnternetten ders notu satarak kaç dolar kazanmış olabilir? Kaç dolar? 300 bin. 500 bin? 1 milyon bin. 1 4. milyon dediler. Evet 1 milyon dolar kazanmış. Ee, o gün öğrencilerinize dinozorlarla ilgili bir ders vermek istiyorsunuz diyelim. Benim hazırladığım paketi satın aldığınızda dinozorlarla ilgili Dinozor yap paketse. yapabileceği din pak diye geçer. Ee, yapabileceğiniz her türlü aktiviteye <gülüyor> ulaşıyorsunuz demiş ve bu kadar kolay 17 yıllık <gülüyor> seçmeli dinozor dersin öğretmenim demiş ben demiş böyle kolaylık görmedim demiş ve 1.8 milyon lirası şu anda hesabında ve <gülüyor> artmaya da devam ediyor ne kadar güzel isterseniz e, bir deneme amaçlı bir not alalım dinozor notu mu? Başka konular var, var tabii canım. Logaritma var mı? Ben şu matematik dünyasında bir kafama girmeyen şey logaritmaydı. Trigonometriyi anlamış mıydın yani? Trigonometriyi az çok anladım. Yani tam hakim olamadan derken... şeyini anladım. Mantığını anladım Çünkü da. Çünkü logaritmanın temeli trigonometri Logaritmayı değil. Logaritmayı kim nasıl <gülüyor> bulur? Onu hiç ne gerek var falan diye yıllardır düşünüyorum. Eğer logaritma notu varsa alırım. Ben o kadar sene niye uzattım zannediyorsun okul? Sen de akıl. Ben orada bir takılmıştım. <gülüyor> Orada takıldıktan sonra zaten tabii o oh, biliyorsun. Elenleri anladın mı peki Fire? Evet. <gülüyor> Elenme kader <gülüyor> içinde hemen şey geçiyoruz. Next <gülüyor> Caz hali. 22. Uluslararası Akbank Caz Festivali. 3-21 Ekim tarihlerinde. Biletler biletikste. Akbank sizin için. Gidiyoruz. Neler oluyor çağdaşlar? İşte gerçek bir rüya. Sabah olup uyanınca. Gidiyoruz İsveylanda. Güçlü al, güvenle seç. Çanakkale'inle. 100 kişiden, 100 kişiden biri sen ol, sen ol gel eğlen bizimle hey! Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük 50 şirketi listesi nasıl değişti? Global 50 Türk şirketinin yeni büyüme planları En hızlı büyüyen şirketlerin sırları Bu önemli araştırma, ihracat 500 ve daha fazlası Kapital dergisinin ekim sayısında Kapital, Türkiye'nin en yenilikçi iş ve ekonomi dergisi İşlerden bunaldıysanız pazartesi sendromundan kurtulmak istiyorsanız Rollhaus 9 pin turnuvasını kaçırmayın. 9 pin devirin strike yaslanı. 9 pin turnuvası her pazartesi saat 20'de Bilkent Rollhaus'ta. Ayrıntılı bilgi için facebook.com slash Ankara. Ankara. Reklam.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 Sadyo Tıbrıs'ın modern sabahlar devam ediyor. Ee, siz gazetelere bakarken ben yeni tiplemem üzerinde çalıştım şarkıyı dinleyerek. Hangisini? Hangisini paylaşmak üzerine? istiyorum. Milliyet liseler arası müzik yarışması davulcusu tiplemesiyle karşılıklı istiyorum. Yap bakayım. Gerçekten sevgili dinleyiciler <gülüyor> siz <gülüyor> şey olsanız. Yüzlerimizdeki o tebessüm içlerimizdeki o heyecan. Gerçekten inşallah yayın yoluyla sizlere de aksetmiştir. Bir daha yapsana ya. gel. <gülüyor> Bak şu anda ben yansıtıyorum. Harika. harika yani ya. yüzlerinizdeki tebessüm içinizdeki yarayla aynı boyu da herhalde. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Oktay Bey buyurun. Lütfen. E, tam Yavuz Seçkine bakıyordum. bu sırada senin bu e, tiplemeni gördüm. Güzel oldu birleşti. Güzel oldu. E, şöyle biraz magazin dünyasına mı bakalım hay acaba? Hay hay hay, hay hay hay. Şey yapıyorum. Ee, ama yani bazı ünlüleri de yani tanımıyoruz ya. Ülkemizde ne kadar çabuk ünlü. Bu da en acık Magazin sayfalarını çeviriyoruz, kimseyi tanımıyoruz. Kimseyi, mesela yani e, Ceyda Ateş konuşmuş. Kim, ee, kim olduğunu keşke konuşmasının başında ilk önce kim olduğunu söyleseydi bize yani muhakkak ki iyi bir insandır başarılı Aynen, bir insandır ama şey adamlar da tanımıyoruz değiliz kendisi. hani böyle bir üst düzey kültüre yatkın entelektüel avantgard adamlar olsak da Ceyda o kim ya falan filan öyle adam da değiliz yani herkes ne seviyorsa onu seviyoruz ama tanımıyorsak çok acıklı evlerden biri dizisinin güzel oyuncusu evlerden biri mi Militer tarzlı kıyafetlerle objektif karşısına geçmiş. Militer tarzlı kıyafetlerimi giyip objektif karşısına geçeceğim bugün. Sonra seni ararım diye de mesaj atmış arkadaşım. <gülüyor> Ondan sonra mesela başka. Baran Süzer. Litvanyalı kız arkadaşıyla mesela restorandan çıkarken görüntülenmiş. Hadi kızı tanımıyoruz da Baran Bey'i tanımamız lazım. Litvanyalı kız arkadaşı diyor zaten. İsmi de yok ya. Gazeteci de tanımıyor. Orada tamam hadi iyi şey yaptık. <gülüyor> Ay mesela şöyle demiş Baran Süzer sarışın güzelle çıktı bir dönem adı Baran Süzer'le lanla Charlie Chaplin'in torunu Kiera Chaplin'e benzerliği dikkat çekti. Charlie Chaplin kim'e tanıyoruz. benzersiniz efendim Charlie Chaplin'in torunu Kiera Chaplin'in. Burada ki... Charlie Chaplin'i tanıyoruz onda soyadını Chaplin diyoruz <gülüyor> <gülüyor> programımızda. <gülüyor> bir tek tanıdığımız ünlü Chaplin <gülüyor> Style. <gülüyor> Çeplin <gülüyor> Çeplin <gülüyor> yangını olmuş <gülüyor> Mehmet Ağar'ın Oğlu Tolga Ağar'la ilgili haberler var Pas ondan sonra e, Ali Sabancı Ha, Tanıyoruz Ali Sabancı'yı Ali Sabancı'yı tanıyoruz evet, Tanıdığımız ünlü o da bizden yaşlı Spor... Çünkü Genç ünlülerden kimseyi tanımıyor muyuz ya? Sinan Engin onu tanıyoruz, o da genç değil. Cenk'in banyo sefası. Aaa e... onu anlatsana <gülüyor> Cenk'in banyo sefası, bak çok hoşuma gitti. Ayşe olduğunu biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Ben bilmiyorum daha. Dördün... <gülüyor> Dördüncücü Cenk'e e Leyen'de banyo keyfi yaptı. Leyen'de. Leyen mi onu? Bir ıbrıkle. Twitter'da sayfasına yüksek. Siz ilk banyosunu aldırdınız mı Selin'e? Aldırdınız mı mı? Bir, şey mi dedi senin ben bir duş alıp ondan sonra istirahata çekinelim. Deniz banyosu yaptırdık. Yaptırmadınız mı banyo? Bir aydır çocuğu yıkıyoruz da bir canım. Aa. Bir aydır çocuğu nasıl yıkıyor? Kaç güne mi yıkıyorsunuz? Öyle bir şey var yani. mı? Şu kadar süre yıkanmaz falan diye. Bir şey diye. soracağım. Bu bebek kokusu diyorlar. Yıkamadığı zaman kokuyor mu? Öyle bir şey ekşi var mı? Ekşi ekşi kokuyor. ekşi kokuyor mu? Evet. Şeyde artık kakalar da kokmaya başladı. En başta hiçbir şey yoksa... Ya arkadaşım ben ter diyorum. Direkt kaka sen kaka kokuyor. konusuna giriyorsun ya. ya. Ter kokmuyor canım. Ne? Çocuk sarımsak mı yiyecek? Kaka. <Gülüyor> ne yiyor? Sarımsaklı sarımsak. Ezme yiyor işte. Böyle <gülüyor> hafif şeyden yiyor. <gülüyor> Mesela ailenin haydariye şey bayılıyordu ben oradan biliyorum. Böyle mezeyle büyüttük biz. Valla. Çok yememesi lazım. Ben ev... demiş zaten ben mezelerle doyuyorum bile <gülüyor> demiş. Hiç balığa gelmeden mezelerle doyuyorum. Tasarruflu da, da çocuk yani. Ya ev süt kokuyor mu süt? Alev sütü de. Kokuyor. Çünkü aranızda biz, <gülüyor> yani. biz kırkladık evi. Ya hani böyle e, bebek evi kokar. Fahir'in bebek konusunda bazı merakları var ama bu kadar cahil olduğunu ben bilmiyordum. Bebek bana. kokusu kokar ya ev ya. Bebek Sen bilmiyorsun mi? mesela yaşlı evde yaşlı evi kokar. Bana geçen gün şey diye sordu. Bu bebeğin her gün gazını çıkarıyor musunuz diye sordu. Ya her gün dedi. Ya o bir muhabbet etmek için bence. Yani o an <gülüyor> muhabbet istemiş. Ben seni sınıyordum çünkü sen ne zaman şey yapsan, Abi akşam kalktım gazını çık. E kardeşim bir çıkardın iki çıkardın. Tay bu gaz çıkarmayı sen Zaten sen. gibi düşün. Hay seninle şeyi yani. Senin <gülüyor> şey demedim mi sana baba? Baba başka bir ismi ba yok mu? bana bana şeydi bana gaz bana gaz çıkartma bana gaz çıkartmayı öğret. Yani, yani için bu, birkaç ay daha var. Ondan sonra, sonra kendisi mi yapacak? Tabi çocuk. Kendi ayaklarının üstünde kalkmadan önce gözünü çıkarmıyor öğreniyor. Önce yavanlaşması lazım o lafı etmeden önce zaten. Ha, önce bir sen ona örnek böyle. olmaya çalışıyor musun? Kızım böyle bak, böyle yapacaksın. Yani. Karnına bir öfeyeceksin. Oo. Şey diyor, bir gün ben de babam gibi usuracağım diyor. Çocuk. Çocuğun usuracağım. ilk lafında boğulması ne kadar acı. Ali'nin de anında Fransızca çeviriyor bunları. Sen de böyle yap falan diye. He, bütün aile geçti karşısına. Çünkü çocuk gördüğümü yapıyor. Zart zart zart. İlk terbiyelerde de alınır. Aile terbiyesi aile dediğimiz şey bu işte aile terbiyesi. O konuda çok güzel örnek olduğum düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu hiç sıkıntı çekmeyecekler. <gülüyor> Ay ne kadar güzel. Yani diyorsun bebek de, bebekler de kokar. Bebekler de kokar. Ha, iyi Her gün değil. Ekşi ekşi kokar. Ay ne yapıyorsun? Bir suya mı sokup çıkarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Suya sokup çıkarıyoruz tam anlamıyla. Ha, şöyle bir. Yani daldır... o hazırlaması şeyi, havlusu, mavlusu banyonun kendisini, zaten, zaten hepsi daldır... kaç kaç şey yani ufacık. <gülüyor> ne Doğru oldu? aslında tuvalet kağıdıyla halde <gülüyor> Yani siz? bence de o kadar çok abart. Böyle mum yalayıp. sağlam bir kağıt havluyla şöyle güzel kaliteli olanlardan çünkü. Tekstil öpülüyor. kağıdıyla tahriş eder. Olmaz. Doğru. Doğru. Şey... Ne? Bu sizin gittiğiniz e, ana olarak gittiğiniz restoranda bu şey var mı? Kebapçı kağıtları var diye eskiden peçete Ya onlar oldu. hiç kalmadı. Cık, pembe Onları kağıtları yok. diyorsun değil mi? Onlardan bulsak, kesin... koysak ya dükkanımıza. Buluruz aslında. Ama o zaman mercimek çorbası da koymamızı şart. Çünkü onun olduğu her yerde mercimek çorbası... Çünkü ona olur. genelde aslında ağız, ağız üstü silecek bir gıdamız yok ki. Bak onun üstünde bir mercimek çorbası hayal edin. Yani dökülmüş bir damla. Nasıl oluyor değil mi? <gülüyor> ne kadar güzel oldu. Yani ya. tam olmuyor mu ya o pembe kağıtla? Peki bir e, Ankara Kalesi'ye olan yemekten sonra ikramlar vardır ya. Hı hı. Eskiden bir çeşit ikram vardı. Bu sigara yasaklarıyla beraber o da kalktı mı? Kalktı tabii canım. Aspavalar'daki ikram mı diyorsun? Hı hı. Kalktı tabii. O, o yasakla hı. mı kalktı yoksa? E bizahmet evet, yani. Evet, o yasakla kalktı. Bizahmet. Teşvik, teşvik. teşvik ediyorsun. Doğru aktarıyorsun. Ondan sonra da tahrik ve tezyif edilmesi. İmsali sigarası kanun bir edildi mi da ya sigara? Evlerde oda yasaktı. Hocam kaç tane aldınız bu gününden aparto aparta da reyit fırındayken alındı. Misafir sigarası için. koydu diye. E, İnsanların köpekleri alınacak. Oktay sigaraları alınmış çok mu? Doğru Hangi köpeği? Her köpeği de almıyorlar. Canım. Bazı köpekleri teslim edin diyorlar. Ya teslim olun ya veya teslim edin. O tamamen senin tercihine kalmış. Buyurun efendim. Televizyonun açık olduğu ortamlarda büyütmeyin çocuğunuzu demiş uzmanlar. Ee, i̇ki araştırma çocuk izlemiyor olsa bile beyaz ekranın zararlı etkileri olduğunu ortaya koymuş. Mesela, radyasyon. İçeri gözünden mi böyle radyasyon falan mı? Hemen son cümleyi merak ediyorsunuz. Adamlar iki sene araştırmış. Acık sabredin. Tamam buyurun. 8 aylıktan 8 yaşına kadar olan çocuklar günde ortalama 232 dakika televizyonun çevresinde bulunuyor. Üstelik banyodan çıktıktan sonra. Evet. Kimse uyarmıyor çünkü Amerika'da. Yaklaşık 1500 anne babayla ee, birebir yani one to one dedikleri İngiliz'de. Görüş, görüşme evet doğru söylüyorsun. Kuzey Karo'da aynı üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş. Ee, daha uzun süreli televizyon açık ortamlarda tutduğunu göstermiş. Evet açık televizyondan gelen gürültü ve ışığın çocukların bilişsel gelişimde zararlı etkileri olduğu yönünde bilimsel sonuçlar o, ispatlanmış. Büyükte de öyle oldu. işte yatarken açmayacaksın arkadaş. Bütün ondan sonra bütün rüyana rüyana yasak... Aa, rüya görüyorsun ondan sonra. Sapık sapık. İlgilerin bir televizyonumuz vardı onu da kapatalım bari. Ne, ne yapacağız Yeni çocuğa, de çocuğa mı ilgi göstereceğiz? Yavrum bir sıkıntı var falan onunla mı konuşacağız yani? Olma şimdi şeyimiz. Akşamları kapatın televizyonunuzu Ege. Bak ben size ben size güzel bir tavsiye. Yaz oraya televizyonu kapatmayı unutmayın. Oturun sohbet edin birbirinizle ya. Sohbet günün şeylerini. Nerede Alina yazıyordu ya televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız? Televizyonlarımızda yazıyordu. Televizyonlarımızın bizatihi üstünde. 24 saat yayına geçirmeden önce... Sonra ne oluyordu peki? O öyle kalıyor muydu? Sonra Ondan sonra böyle oluyordu. Ha, o renkli ekran. Renkli ekran. Kodu. Ondan sonra da Aynı ya. Bir sonrakinde yaparsan fair alkışlayacağım seni. Ondan sonra İstiklal Marşı'yla açılıyordu. <gülüyor> Aa, doğru ya. Evet. Orada Ya ya yani ben o silsileyi çok güzel hatırlıyorsun. Vallahi çok Vallahi güzel atıyorsun. Hayatta da en imrendiğim şeydi işte o o dönemin dizilerinde. Bir geceleri bunlar dondurma yiyorlardı. 7-24, 4 mevsim. 17. Özellikle Altın Kızlar'da Blanche'ın yediği Evet dondurmala. o zaman memleketimizde dondurma yok. Vallahi. Düş dondurması diye bir şey yok. Kadının uykusu kaçıyordu, kaçıp kaçıp. abide ah, de diyordum ki evde bir kova dondurma nasıl bir lüks, nasıl bir şeylik bu böyle. Blanche Şöyle, dedin değil mi Fahir Şimdi dolap dolu, açıp da yemiyoruz. Blanche, diğerlerini de Dorothy. söyle. Dorothy, Kate. Sofran. Rose var mıydı? Rose island ve Sofia. Hayır, Rose Island. Evet, Rose Island'da. Sofia yoktu ya. Sofia hangisiydi? Yaşlı olan. Yaşlı, yaşlı olan annesiydi Sofia. Dorathy, Blanche. O Dorothy kadar. Dorathy Blanche bir tane daha yok muydu ya? Yok işte 4 kişiydiler dört ya onda. 4'ler doğru. Ne çirkin değildi. Ne çirkin miydi? Aa, Blanche. Çok deli gibi sevettik ama. Blanche. Fair'in kimler var etkilendiği var. belli. O genç yaşımda Blanche hep <gülüyor> olgun, hep olgun kadın yani. <gülüyor> Bir Samantha Fox, iki Blanche. Samantha Fox hiç hayatıma girmedi. Girmedi mi? Hiç girmedi. Poster poster, poster posterleri görmüştüm ben. Bir bazı yerleri yırtık. Ya yok o posterler abim, abim abimgillerden kalanlar onlar. kullanmışsın sen, sen de onu canım. Kullanmadın mı hiç? Yok biz de o gençlik kadar. Gençlik odasına mı gittin? O, o, gençlik o ne zaman gidildi ya? Ama yok gençlik odam çok zavallıydı ya. Hakikaten en havalı kısmı şeydi yani. Bunlar düzenliyor Fahir sanki. Neden? Gene bir anından bahsediyorsun. Bir anından değil, bir, bir Brook Shields vardı zamanı kadar yazık bir gençlik. Niye Brook büyüm. <gülüyor> Brook Oktay. Brook Daha ötesi var mı? Brook yani. <gülüyor> Şimdi böyle. Gençliğim nasıl? Brooke böyle Shields deyince ya. saçma da gene güzel ya Brook Shields. Diyor, onun da bir şey fotoğrafı da değil. Oktay sen de bir Brook de. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ne vardı açık açıkçası sormak <gülüyor> istiyorum Shields. Dolabın kapağının içinde asıl olan bana fotoğrafını söyle Ben şimdi askeri okulda okumadığımda Dolabın kapağı değil duvarlara da yapıştırma iznimiz vardı ben Mesela bizde o da yoktu Duvara yapıştırabildiğim tek şey Kitaplığına yapıştıramıyor muydun abicim? Her tarafa yapıştırıyordum ben işte bu Bulduğum vardı. yere yapıştırıyorum. Hayır dolap yoktu diyorsun yani dolabın dolap, iç kapağında, kapağında muhakkak vardır dolabın iç kapağında sana özel bir şey yok mu? O benim tercihim çünkü şeydi yani. Mesela ben de Monaco prensesi vardı. Aa Stefani, Stefani vardı ama Stefani de Stefani. Stefani'nin Stefani olduğu zamanlar normal. Ben de şeyler vardı işte sporcular falan. Mesela bana üç tane sporcu adı ver hemen o dönemde. E o ne sporcu, ben de rakçılar vardı genelde. Kimdi rakçılar? Bana o döneme ait rakçı söyle. Guns N' Roses vardı. Guns N' Roses. Ben sana diyorum ki lisedeyken daha, daha küçükken ya. Tamam daha... işte 87'de zaten Guns N' Roses Guns N' Roses oldu. Ben de 12 Türkiye yaşındayım. Türkiye'ye Guns N' Roses'ı getiren adam. 12 yaşından önce zaten neyi yapıştıracaksın duvarına? Ne vardı başka? Dur bir dekeyim. bunun da böyle bir şey yaz. film şeyleri vardı. Sabırsız şey? afişim vardı. Tabkan mesela. Tabkan da vardı. Neler Doğru. neler dolu dolu yaşamışsın hayatın o zaman. Conan vardı bir de yoğun şekilde. Conan mı? Hı hı. E o zaten fizyini eki ona borçlu. Hep bakarak dedi ki ya ben Conan gibi adam olacağım. Çok bakarak olmuşsun. Ya bakarak oldu. diye. Conan vardı ağırlık şimdi düşünüyorum da. Yani bildiğin Arnold Schwarzeneggerle büyümüş bir adamsın. Hakikaten. Aa yeni oldu. son dedikoduyu duydunuz mu? Ne olmuş? Arnold Schwarzenegger 60 dakika diye yani İngilizlerin deyimiyle 60 minutes diye bir program var ya. O programa katılıp şeyleri açıklamış. İşte şöyle şöyle yaptım bele bele yaptım derken. O Conan filmi sırasında tabii şey oynamıştı. Bridget Nilsson. Conan Nielsen. 2. Conan 2'de Bridget Nilsson vardı ya. O sene de Sylvester Stallone ile evlenmişti. Bridget Nilsson. İşte o dönem Bridget Nilsson'la o çekimler esnasında esnasında neler Şeyler neler. Olmuş. Şey demişler ne ol falan neler neler. Yani o dönem ki set ekibini getirin de demiş. <gülüyor> set ekibi. Size anlansın demiş. Neler neler. Set ekibi. Bridget Nielsen'da onların filmi şey Red Sonja filminde oynadıklarında. Işte. Orada da Conan olarak oynadıklarında. Kızıl olarak geçer. Specialist'te de oynamadım ya? Oynasın Oktay. Onda da oynamadı mı? En az bilinen filmlerinden bir tanesinde de oynamıştı? Uzman. Uzman filminde diyorsun değil Uzman mi? Uzman oynadı işte o Tom Cruise'un hanımı, eski hanımı. Kimdi? Dünyanın en sıkıcı oyuncusu var ya. Penelope Cruz değil. Hayır daha en A -a sıkıcı. Nicole Bilin Kidman mı? Nicole Kidman ile oynadıklarında. Nicole Kidman ile mi oynamıştı Specialist? O yüzden zaten o film çok sıkıcıdır herhalde Adam s. Yalan da söylüyor olabilirim ama. Yok, Bence yani yalan Nicole söylüyorsun. Yani Nicko Kidmun falan ya. değil ya. Specialist de ne işi var Nicko Kidmunu ya? Specialist çok iyi ünlü. <gülüyor> Dursanesi vardı Dursan. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo T burası Modern, Sabahlar. Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler ve eski dinleyicilerimizin bildiği gibi her zaman yaptığımız şeyi yaptık en güzel esprilerimizi son dakikalara sakladık. En güzel esprilerimizi son dakikalara sakladık. Düzeltme e, hakkımızı da son dakikaya sakladık. Merak etmeyin e, Twitter'dan da düzelttik. E, ...hakkında ileri geri konuştuğumuz Nicole Kidman'dan özür diledik. Hmm. E, çünkü... Allah da bizim belamızı versin diye kendimize ilendik. Specialiste oynayan e, esas sıkıcı Sharon Stone'muştur. Sharon Stone hmm. tabii doğru. Hmm. Onu dinleyicilerimize teşekkür ederim bize hatırlattılar. Keşke küfür etmeden hatırlatsalardı. Bu arada e, Çağrı Bey şey demiş... ...Steran Specialist'te Sharon Stone oynadı o değildir demiş. <gülüyor> şöyle şöyle iki parça arası kremalı bir şey vardı adı neydi onun diye. Ben tam anlayamadım soruyu. Hmm, ne ne tip bir şeymiş? Bilmiyorum. Alman tatlısı mı? Yok ya onu demiyor. Yani şöyle şöyle iki parça diyor. Aha. Arası diyor kremalı bir şey vardı. Pascal Paskalya. ya, Pascal ya. Pascal'dır o. Pascal dikdörtrey mi en azından? Mi? Oktay milföy mü? Ha, milföy mü? Mi? Mi? Yok ya milföy değil ya. Milföy değil ya milföy. Milföy değil diye yazmış. Sen ciskek e olmasın. Bakayım. Cheesecake evet. <gülüyor> yok yok değildir o. Cheesecake <gülüyor> evet. Cheesecake değil diye yazmış. parantez içinde şimdi Ay Allah gördüm. Allah ya, cheesecake de değil seni ne olur. Da bir daha bir daha çepim mi? Şey ya buldum buldum. Krem brule. Krem brule bakayım. Krem brule değil diye yazmış. KB diye yazmış. Herhalde o krem brule değil demek. Allah Allah ne olabilir ki O ya? değil de dedi Ekler mi acaba? Ha, ekler, ha, ekler ya. Tabii. Ekler. Ekler. Tamam ekler ya ekler. Ya, ekler. <gülüyor> abi, biz de nasıl unutuyoruz ya bazı şeyleri? O adamı görsen tanır mısın Ege? <gülüyor> Tabi tanırım. Eklerciyi? <gülüyor> Bazen görüyorum ben. <gülüyor> Bastar dedi. Hayır efendim şöyle oluyor böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor ağlayarak. <gülüyor> Buyurun efendim ne oldu ne bitti? Bir espri en güzel espiriler dedik. Ya ben dedim işte o konuyu girmedik bir türlü Oktay onunla Hangi şey yapmıyor. Hangi konu ya bu 8 yıl geliştiren parfüm konusu değildi de o şey vardı ya geçen hafta konuştuk diye bugün bütün organlarımızı tanıyalım Pipi boyu haberi mi? Ya boşver pipi boyu haberi ne yapacağız ya ama konuş konuş konuş nereye kadar? Hangi yükü? Zaten abi yani ne kadar konuştuğun şeye bak zaten. ne olacak yani? Bir Hayır bir de sanki yani şimdi konuşmadıysak da şey gibi Türkiye bu listede yok. O yüzden konuşulmadı falan da öyle bir şey yok öyle bir şey. Ne alakası var? Yani o yüzden konuşmama Gerekirse konu o en güzel yerinden girmesini de biliriz. Yani. Girmesini. Ama yani yapmıyorsa... Ama orada bir takım rakamlar şey yapılmış. Yunanistan'ı bence güzel bir yorumdu. İkinizden biri yaptı. Hanginiz yaptı bilmiyorum ama ekonomik durumu kötü olduğundan. mi moral evet, moral şey O öyle bence öyle. Çünkü hakikaten. yarın öbür gün orada bir kemer sıkma politikalarından sonra. Kemer sıkılıyor ama yani. Yunanistan'da yer yerinden oynayacak ama Biraz şey yapar. Ya boşver canım Almanya'da durum iyi olabilir ama bizim de durumumuz belli. Gerçi da var listelerde. Almanya var ama Yunanistan Almanya'nın bir basamak üstünde. İki tane batmış ülke var orada galiba. Bir İzlanda, İzlanda var. İzlanda var evet. Durumu ne? Yunanistan. Ya aslında ona boydan ziyade şey olarak bakmak lazım. Ekonomik yaklaşım olarak da bakmak lazım. Altıncı, beşinci sırada İzlanda öyle söyleyeyim. Beşinci sırada. Hı -hı. Peki en, biri, batan, en birinci kim? İzlanda var. Başka yok ki batan ülke. İspanya Portekiz bakıyorum şöyle bir batmak üzere o. Ok. İspanya ha evet onlar yok biliyorsun. Yok onlar yok. İsveç var bir. İsveç, İsveç, Avrupa'dan. İsveç durumu da iyidir aslında. aslında Güneyistan var, evet, evet. Almanya var. O ilk sırada Kongo var faiz. Kongo ekonomisi Kongo, çok. Kongo Kongo evet iyi olabilir yani. E, engel olamıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Önemli <gülüyor> olan işte bir listesini keşke bunun yanına koysalardı da. Hmm. Bütün şey var, da tabi ki bütün ülkelerimiz diye de öyle bir şey var. <gülüyor> ben şey diye merak ettim. <gülüyor> ne de. abicim? ...Uganda ile ilgili herhangi bir şey var. <gülüyor> Listelere çünkü biliyorsun <gülüyor> sonuçta yakın ilişkilerimiz var. Ya çok garip Uganda ee, listede yok. Listede yok mu? Listede yok. Uganda diyorsun bu listede yazılı değil Maalesef diyorsun yani. Listenin sonunda son şey demememiş. Güney zorlayın. ve Kuzey Kore. Güney Kim, kuzey Kim Kore. Kuzey ve Kuzey Kore. Güney ve ne diyorsun sen? Aynı sırada olmaları lazım herhalde Son iki sırayı paylaşıyorlarmış Aa, işte. Bir tanesi daha mı üstte diğerinden? Hangisi üstten var? Yani yani birini yazmola biraz. Onu ayrıca yazmışlar. Liste sırasına göre değil de. Kore hmm. parantezinde güney kuzey diye bir şey evet, yazmış bir olabilirler. Şey, ayrımcılık olmasın diye. Aç kore parantezi de <gülüyor> Bir de kore parantezi de Kadın çantasında ne olduğunu da bana 3 tane şey söyleyin. Kadın çantasında. Onla bütün programımızı bitirelim. Cüzdan. Çünkü açıklanmış. Daha doğrusu Bak. araştırılmış. Cüzdan var. Anahtar, anahtar, anahtar var. Cimbus. Cimbus olmaz abicim. Cimbus olmaz. Yani makyaj malzemesini tutan. Nasıl olmaz ya cimbus? Makyaj çantasında muhakkak olması lazım abi. Makyaj olmaz çantası yani Abicim, sadece cımbız, cımbız, cımbız mı diyorsun olmaz diye. Yani. Ee, sadece cımbız olmaz. Bu hemen Cenk Kore'ye gitti. Çantasında cımbız olan biri. <gülüyor> Hadi bak hoppa. Nasıl gittin Cenk Kore'ye? Öyle çantası cımbız. <gülüyor> Ege sana sormuyorum. Fahir'e e soruyorum. Yani. Cenk Kore'ye nasıl gittiğini git gittiğini anladın. Adam orada kaldı işte diyoruz ya. <gülüyor> Vallahi makyaj çantası diye bir şey var. O makyaj çantasının tamam, içinde makyaj de türlü oldu. türlü şeyler var ya. Yani. O zaman makyaj çantası tamam makyaj Aynı. çantası. Tamam, makyaj da ona mı girer? Aynada ona. Ayna yok. makyaj çantasında olur. Evet cüzdan olur abicim. Çünkü kimlikler bir şeyler bir şeyler. Montu olabilir. Sıcak mesela sabah serinmiş. Su zaten yaz döneminde şişe su. Su mu? Evet, yok mu şişe su? Evet mantıklı bence. Şişe Barın. su diye bir şey yok ya. Şişe iyi su diye bir baktoktan. <gülüyor> i̇yi bak. Peki ben size 3 tane şey söyleyeyim. Bunların hangisi daha fazla var? Söyle. Ee, kimlik konusuna tekrar girecek artık. Ne <gülüyor> konusuna? Kimlik. <gülüyor> Çikolata. Evet. Çikolata. Hiç evet. görmedim. Kağıt mendil. Evet. Yedek iç çamaşırı. Kağıt mendil. Yüzde yüz kağıt mendil. Hayır bir sıraya sokun şimdi. ya bir şey sormuyorum. ki. Tamam kağıt mendil. Hangi ülkenin kadının, ben hiçbir kadının çantasını çikolata görmedim ya böyle. Ben kadınlar hangi kadını... çikolata için delir çantalarından <gülüyor> muvakak bir çikolata bir kalıplar. Böyle deve amuru gibi çikolata. <gülüyor> Ay kadınlar valla yedik şeyde... çamaşırlarını sürekli çantanda da. Çünkü neren ne olacağı <gülüyor> belli olmayabilir. Hiç istedin mi çikolata bir kadından? Çantanızdaki çikolatadan bir kıpır verir misiniz? Ya Siz? öyle değil, istedin mi? istemiyorum ben e, ben. E, belki vardır abi. Nereden biliyorsun ya? Allah bir Allah. Bir bir Alman kadın gelmişti. Çantasından çikolata çıkardı. Benim de canım çekti. çikolata <gülüyor> Çok hızlı anlatıyorum hikayeyi. Hapur hapur niye vermedin dedim. Sormadın ki dedi. Evet. E, çantada don taşımak... <gülüyor> Kadının <dedim>. milliyeti neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilen dinleyicilerimize <gülüyor> ayrıca hediyelerimiz çantada olacak. Çantada don taşımak güzel bir şey. Benim öyle ben büyük bir gün... çantam olsa donumu taşırım, don, çorabımı taşırım. İt taşırırım. çamaşırı. Sadece Hayır, don, hiç don değil, da... it çamaşırı. Yani sadece don diye düşünmeyin. Ben <gülüyor> terliyorumdur. Koşuyorum terliyorum. Öyle arasında şirkette futbol oynuyorum terliyorum. Çorap iç çamaşırı sayılıyor mu ya? Sayılmaz değil mi? Çorap ne? Çorap diye geçer. Körap, sarf çorap sarf malzemesi çorap diye geçer. Kendi saçma. kategorisini almış. Küçücük boyuna rağmen kendi kategorisini almış bir şeydir. İç çamaşırı. Çantamın içinde muhakkak bir don olabilir çünkü. Oktay Demirci olsam ben gaz ama Sonra bir bakıyorum arada şey olmuş. <gülüyor> Tişört mesela. Oktay Demirel'sin Taylan. Tişört. Benim tişörttür yani. Mesela ama bunların üçü de varmış siz kabul etmeniz ama hemen tamam, şikolata... bir kadın bazı kadınlar bunları taşıyordur ama kağıt mendil, kağıt mendil yedek bir iç çamaşırı, kağıt mendil bir, şokolada iki şey üç don günlük telefon reperi yani günlük bir çantasında ege oradan şeyi alsana falan diye mesela bana bir şey dedi. Hı. açtım çantasını orada don görsem ne bu ya diyelim don, donla dolaşmak ne demek dışarıya don bir gezmeye gideceğiz. Hadi çantamıza donumuzu koyalım ve bir şey anahtarı alıp donu koydum, mu? Don koydun mu çantayı? Rezalet bir şey. Ya bir de bir şey, şey anahtar çıkaracağız. Mesela enakları kayıp, Attın enaklar dona takıldı. Hop bir çıkardın. Anahtar diye bir şey yok bu arada zaten. Enaklar, <gülüyor> enaklar. Ağrı kesici var. Çikolataya da şey dedim. Yapma koyma onu erir o bulaşır. Ya Oktay şu her tarafı. Efendim abiciğim, sorun bana sorabilirsiniz ya bu liste benim ya bana her şeyi sorabilirsiniz. <gülüyor> Size her şeyi sorabiliriz ama da bize bazı şeyleri ağır Aa, bir şekilde sorabiliriz. Evet. Yani. Hem de burada değil. <gülüyor> Yayın yoluyla. yoluyla. O zaman isterseniz bitirelim. Daha fazla kasmayalım. <gülüyor> Ve e, yarın sabah yeniden sabahın erken saatlerinde buluşma dileğimizi tekrarlayarak huzurlarınızdan tamam. ayrılalım. Hoşçakalın. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo Otü'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastte. mükemmel <gülüyor> Yeah. <laughs>